Ağzı Allah'tan Şeytan Rjeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbi'le Âlemin. Ve Salat ve Selam. Allah'ın ve Allah'ın Rabbimiz. Allah'ın Rabbimiz. Allah'ın Rabbimiz. Allah'ın Rabbimiz. Allah'ın Rabbimiz. Allah'ın Rabbimiz. Allah'ın Rabbimiz. Allah'ın Rabbimiz. Peygamberin sünnetini ve sünnetin ortaya koyduğu adabı korumak. Konu ile ilgili Haşr suresinde Rabbimiz buyuruyor. Ey müminler! Peygamber gerek aranızda ganimetleri taksim ederken, gerekse Allah'ın diğer emir ve yasaklarını örnek hayatıyla ortaya koyarken, size ne verirse onu gönülden benimseyerek alın, size neyi yasaklarsa ondan da sakının. Necim Suresi 3 ve 4. ayette Rabbimiz buyuruyor. Peygamber size Rabbinin mesajını aktarırken asla kendi arzu ve hevesinden konuşmaz. Onun ise okuduğu ayetler kendisine Allah tarafından gönderilen vahiyden başka bir şey değildir. Ali İmran Suresi Ayet 31 Ey Muhammed! Allah'ı sevdiğini iddia eden ve onun sevgisini kazanmak isteyen kimselere de ki, Allah'ı gerçekten seviyorsanız Allah'ın emirlerini size ileten bir elçi olarak bana ve bana indirilen Kur'an'a uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Ahzab Suresi 21 Ey iman edenler! Sizin içinizden Allah'ı ve ahiret gününü arzulayan ve onu sürekli anıp yücelten kimseler için Allah'ın elçisi, o sarsılmayan imanı, tertemiz ahlakı, fedakarlığı, cömertliği, cesareti, kararlılığı ve çalışkanlığı ile gerçektenize mükemmel bir örnektir. Nisa suresi 65 Hayır! İnanan bir insan Allah'ın kanunlarına nasıl karşı gelebilir ey Muhammed? Rabbine yemin olsun ki onlar aralarında anlaşmazlığa düştükleri konularda seni hakem tayin edip de verdiğin hükme karşı içlerinde en ufak bir burukluk duymadan tam anlamıyla teslim olmadıkları sürece kesinlikle iman etmiş olmazlar. Yine Nisa suresi ayet 59'a Rabbimiz buyuruyor. Ey iman edenler Allah'a itaat edin. Onun buyruklarını size ileten bir elçi olarak peygambere de itaat edin. Bir de Kur'an ve sünnete aykırı hüküm vermedikleri sürece sizin gibi müminlerden olan ve bu iki kaynak tarafından yetki sahibi kılınan kimselere, yani Müslüman ve adil yöneticilere, İslam alimlerine, aile büyüklerine itaat edin. Fakat onlara itaat Allah'a ve peygambere itaat gibi kayıtsız şarsız olmamalıdır şayet herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz eğer Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız o anlaşmazlık konusunu Allah'a ve peygambere danışmalısınız yani yöneteni yönetileniyle alimi cahiliyle kadını erkeğiyle ey müminler sizi yöneten idarecilerle size dininizi öğreten alimlerle Ailenizin bir ferdiyle veya diğer insanlarla herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz çözüm için Allah'ın kitabına ve sünnetine başvurmalısınız. Bunu yapmak için de en azından ortaya konan delilleri anlayabilecek düzeyde Kur'an ve sünnet bilgisine sahip olmanız gerekmektedir. Eğer anlaşmazlığın çözümüyle ilgili Kur'an ve Sünnet açık bir hüküm bulamazsanız, bu iki kaynağın temel prensipler çerçevesinde çözümler üretmelisiniz. İşte bu sizin için en hayırlı ve sonuç itibariyle en güzel davranış şeklidir. Yine Nisa suresi ayet 80'de Rabbimiz buyuruyor. Kim peygambere itaat ederse gerçekte Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse üzülme sen onların inkarından sorumlu değilsin. Şura suresi ayet 52-53 Hiç kuşku yok ki sen ey şanlı elçi. İnsanlığı doğru bir yola göklerdeki ve yerdeki her şeyin yehane sahibi olan Allah'ın yoluna çağırmaktasın. Nur suresi ayet 63 Ey iman edenler! Peygamberin size yaptığı çağrıyı birbirinize yaptığınız sıradan çağrılarla bir tutmayın. Çünkü peygamberin çağrısına uymak ve onun bulunduğu meclisi izinsiz terk etmemek imanın gereğidir. Nitekim Allah birbirlerini siper ederek gizlice aranızdan sıvışıp giden o ikiyüzlüleri elbette bilmektedir ve onların cezalarını verecektir. Öyleyse onun emrine aykırı davrananlar başlarına bu dünyada bir belanın yahut ahirette can yakıcı bir azabın gelmesinden korksunlar. Ahzab suresi ayet 34 Rabbimiz buyuruyor. Ey peygamberin ehlibeyti Evlerinizde gece gündüz okunmakta olan Allah'ın ayetlerini ve bu ayetlerin canlı ve mükemmel bir örneği olan peygamberin hikmet dolu öğüt ve tavsiyelerini düşünün. Şüphesiz Allah sonsuz lütuf ve merhamet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Konuyla ilgili Ebu Hureyre radıyallahu radiyallahu anh'dan, rivayet edildiğine göre peygamber aleyhissalatu vesselam bir konuşmasında ey müslümanlar haç size farz kılınmıştır o halde haç dindir buyurdu akrabin habis adındaki bir sahabi her senemi ey Allah'ın resulü diye sordu peygamber aleyhisselam cevap vermedi o da sorusunu üç defa tekrarladı bunun üzerine peygamber Şayet evet desem bu zefarz olurdu ve buna da asla gücünüz yetmez de dedi. Ardından da şunları söyledi. Ben sizi kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın. Allah bir konu hakkında herhangi bir açıklama yapmamışsa onu unutmuş veya gözden kaçırmış olduğundan değil, bilakis dinini kolaylaştırmak ve her mekanda, her çağda yaşayan müminlere geniş bir iştihat alanı bırakmak istediğinden, bazı konuları bilerek geçiştirmiştir. O halde, ben size herhangi bir konuda açık ve net olarak bir emir veya yasak getirmediğim sürece, o meseleyi kurcalayıp lüzumsuz sorular sormayın. Çünkü sizden önceki ümmetler, çok soru sormaları ve her soru ile daha da ağırlaşan sorumluluğu yerine getiremeyerek peygamberlerine karşı gelmeleri sebebiyle helak olmuşlardı. Din alimleri kılık kırk yararcasına ortaya koydukları kurallarla insanların yükümlülüklerini gereksiz yere ağırlaştırmışlardı. Öyle ki dini hükümler zamanla uzmanlarının bile içinden çıkamadığı karmaşık meseleler haline gelmiş. Ve bu da halkın ve yöneticilerin ilahi vahiden büsbütün uzaklaşmasına sebep olmuştu. O halde ben size herhangi bir şeyi yasakladığım zaman ondan sakının. Bir şeyi emrettiğimde de gücünüz yettiğince onu yapmaya çalışın. İrbat bin Sariye radiyallahu anh şöyle diyor. Peygamber aleyhisselatu vesselam bir sabah namazından sonra bize kalpleri ürperten... Gözleri yaşartan son derece veciz ve etkileyici bir vaaz verdi. Bunun üzerine biz ey Allah'ın elçisi bu bir veda konuşmasına benziyor. Eğer aramızdan ayrılacaksan bize tavsiyede bulun dedik. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Size Allah'a karşı sorumluluk bilincine sahip olmanızı, başınıza bir Habeşistanlı köle bile yönetici olarak atansa, İslam'a aykırı hüküm vermediği sürece onu dinleyip emrine itaat etmenizi tavsiye ediyorum. Benden sonra yaşayanlar birçok karışıklık, kavga ve ihtilaf göreceklerdir. O zaman yapmanız gereken benim sünnetime ve doğru yolu takip eden Raşit halifelerimin sünnetine sarılmaktır. Bu ilkeler son derece hayatı öneme sahiptir. Bunun için onlara sadece ellerinizle değil dişlerinizle sımsıkı tutunun. Kur'an ve sünnette yeri olmayan bu iki temele aykırı olarak ortaya çıkan her türlü inanç, ibadet ve uygulamadan din adına uydurulan bütün hurafelerden ve bid'atlerden şiddetle kaçının. Çünkü her bid'at bir farzı veya sünneti ortadan kaldıran ve insanları yoldan çıkmasına sebep olan bir sapma, bir dalalettir. Her dalalet insanı dosdoğru cehenneme sürükleyen bir felakettir. Bu bakımdan bid'atın iyisi kötüsü olmaz. Her türlü ve her şekli dalalettir. Dinden sapmadır. Gerçi insan hayatına giren her yeni uygulama bid'at değildir. Örneğin asr-ı olmayan minare, tesbih ve benzeri alet ve edavatın kullanılması bit'at sayılmaz. Yine teravih namazını cemaatle ve 20 rekat olarak kılmak, cuma namazı öncesinde yahut birinin vefat haberini bildirmek için sela okumak gibi uygulamalar da bit'at kapsamına girmez. Zira bunların dolaylı da olsa sünnette aslı vardır. Evet sayıdeğer dinleyenler, en çok hadis rivayet eden sahabilerden Ebu Hureyla radiyallahu rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam cennete girmemekte ısrar edenler dışında ümmetimin tamamı cennete girecektir buyurdu. Bunun üzerine sahabiler ya Resulallah kim cennete girmemek için direnir ki diye sordular. Peygamber bana itaat edenler cennete girer, bana karşı gelenler ise cennete girmemekte diretmiş olurlar buyurdu. Seleme bin Amr bin Ekva radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre, Büsür bin Rai adındaki bir adam Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında sol eliyle yemek yiyordu. Peygamber ona sağ elinle ye buyurdu. Adam yapamıyorum dedi. Bunun üzerine peygamber o halde yapamaz ol dedi. Çünkü o sıf kibrinden dolayı peygamberin tavsiyesini reddetmişti. Bu hadiseden sonra o adam bir daha sağ elini ağzına götüremez oldu. Oysa o münafıklardan bir de değildi. Zaten öyle olsaydı peygamber ona bu kadar sert tepki göstermez. Diğer münafıklara yapmış olduğu küstahlıklarda olduğu gibi... Cezası ahirette ertelenirdi. Aslında iyi bir Müslüman olan Büsrün bir mümine asla yakışmayan bu tavrından dolayı ciddi bir şekilde uyarılması hatta ibret verici bir cezayla terbiye edilmesi gerekiyordu. Tıpkı Tebük Savaşı'na gitmeyen 80 küsur münafığın affedilip suçunu itiraf eden 3 Müslümanın cezalandırılmasında olduğu gibi o da cezalandırıldı. Numan bin Bişir radiyallahu anhuma'dan Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ya namaz kılarken saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah yüzlerinizi ayrı ayrı yönlere çevirir. Cemaatle namaz kılarken tıpkı cephede düşman karşısında saf tutarcasına tuğlalar birbirine kenetlenmiş bir bina gibi omuz omuza saf bağlayın. Safları son derece sık ve düzgün tutun. Aksi halde namaz saflarındaki düzensizlik ve eğrilik sizin bakış açınıza ve ruh dünyanıza olduğu gibi yansır. Böylece ihtilafa düşer, birlik ve beraberliğinizi kaybederek siyasi, askeri, ekonomik alanlarda başarısızlığa mahkum olursunuz. Düşman karşısında çözülür, gücünüzü kaybedip parçalanırsınız. Çünkü namazda Safların düzenli olmaması, müminlerin ortak hedef ve gayeye sahip olmadıklarının, fikren ve ruhen bölünüp parçalandıklarının aralarında kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının zaafa uğradığının göstergesidir. Müslümin bir başka rivayeti de şöyledir. Peygamber aleyhissalatü vesselam namaza durmadan önce sanki ok kutusundaki okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Bizim buna iyice alıştığımızı görünceye kadar böyle yapmaya devam etti. Yine bir gün namaza çıkıp namaz kıldıracağı yerde durmuştu. Tam tekbir almak üzereyken göğsüz saf hizasından dışarı çıkmış bir adam gördü ve Ey Allah'ın kulları ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah kalplerinize kin ve düşmanlık koyarak sizi ihtilafa düşürüp yüzlerinizi ayrı ayrı yönlere çevirir buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh şöyle demiştir. Medine'de bir ev geceliğin ev halkı ile birlikte yanmıştı. Durum Peygamber aleyhissalatü vesselama haber verilince size birçok yararları olan bu ateş aynı zamanda sizin düşmanınızdır. Dikkat edilmediği takdirde çok büyük felaketlere yol açabilir. O halde uyumadan önce onu mutlaka söndürün buyurdu. Yine Ebu Musa radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselatu vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah'ın benim vasıtamla göndermiş olduğu hidayet ve ilim tıpkı yeryüzüne yağan sağanak yağmura benzer. Yağmur nasıl kurumuş toprağa yeniden hayat vererek orada bitkilerin yeşermesini, rengarenk çiçeklerin açmasını, tatlı meyvelerin yetişmesini sağlıyorsa, Allah'ın gönderdiği vahide ölü kalpleri öylece diriltir, inançlı ve ahlaklı bir toplumun yetişmesini sağlar. Ancak her toprak parçası bu yağmurdan aynı oranda nasiplenmez. Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü verimli bir topraktır. Yağmur suyunu emer ve bereketli çayırlar, otlar bitirir. Bir kısmı da çoraktır. Suyu emmeyip üstünde tutar. Allah Burada biriken su ile insanları faydalandırır. İnsanlar hem o suyu içerler hem de onunla hayvanlarını sular ve ziraatlerini yaparlar. Yağmurun yağdırdığı bir yer daha vardır ki sert ve eğilimlidir. Ne suyun tutar ne de ot bitirir. İşte bu misalde anlatılan birinci toprak örneği. Allah'ın dinini öğrenip benim aracılığımı gönderilen hidayet ve ilimden faydalanan İkinci toprak örneği onu hem öğrenip hem de başkalarına öğreten ve üçüncü toprak örneği de Allah'ın benimle gönderdiği hidayete hiç ilgi göstermeyen, onu reddeden kimsenin örneğidir. Saygı değer dinleyenler, Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Benim ve sizin durumunuz, yakmış olduğu ateşe doğru uçuşan cırcır cır böceklerine ve kelebeklere engel olmaya, onları kurtarmaya çalışan adamın misaline benzer. Adam ateşe düşmesinler diye böcekleri oradan uzaklaştırmaya çalışır. Fakat ateşin parlaklığına aldanan böcekler, sonlarının ne olacağını hiç düşünmeden ısrarla o ateşe doğru uçmak isterler. İşte sizden bazıları da, Dünyanın gelip geçici süsüne, göz kamaştıran sahte cazibesine aldanıp böyle bilinsizce kendilerini ateşe atmak istiyorlar. Ben ateşe düşmeyesiniz diye sizi elbisenizden, kuşağınızdan tutup çekiyorum. Siz ise elimden kurtulup ateşe girmeye çalışıyorsunuz. Benze helal ve haramın sınırlarını öğretiyor. Cehenneme götürecek davranışlar konusunda sizleri uyarıyorum. Buna rağmen siz arzu ve heveslerinize uyarak haramlara dalmak, sonu ateş ve hüsran olan işler yapmak istiyorsunuz. Yine Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Aleyhissalatu vesselam zamanında çatal kaşık yoktu. Bu yüzden insan elleriyle yemek yiyorlardı. Peygamberimiz de sulu olmayan yemekleri sağ elinin baş, işaret ve orta parmaklarını kullanarak yerdi. Ancak yemekten önce ellerini mutlaka yıkanmasını emrederdi. Yemekten sonra da parmaklarını yalamayı, yemek tabağını silmeyi tavsiye etti. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz. Öyleyse parmaklarınıza yapışan yemek kırıntıların çöpe atıp israf etmeyin. Tabağınıza da sadece yiyeceğiniz kadar yemek koyun ve içinde yemek artığı bırakmayın. İyice temizleyin buyururdu. Müslim'in bir başka rivayetinde Peygamber aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Birinizin lokması yere düşerse hemen onu alsın ve üzerindekileri temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadıkça elini mendille silmesin. Çünkü bereketin yemeğin hangi kısmında olduğunu bilemezsiniz. Yine Müslüm'ün başka bir rivayetinde Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu Şeytan sizin her işinizde yanı başınızda bulunur. Hatta yemek yerken bile sizden ayrılmaz o halde. Birinizin lokması düşerse üzerindekileri temizleyip onu yesin. Temizlenmesi mümkün değilse o zaman kedi köpek kuş gibi bir hayvana versin. Allah'ın ihsan ettiği nimetleri israf ederek çöpe atarak Şeytana bırakmasın. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma şöyle diyor. Bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselam bize nasihatte bulunmak üzere aramızda ayağa kalkıp şöyle buyurdu. Ey insanlar sizler hesap günü yalın ayak çıplak ve sünnetsiz bir halde yani ilk yaratılış halinizle Allah'ın huzuruna çıkarılacaksınız. Tıpkı ayette buyurulduğu gibi, kainatı ilkin yoktan var ettiğimiz gibi, onu elbette yeniden yaratacağız. Bu yerine getirmeyi taahhüt ettiğimiz bir sözdür. Biz elbette sözümüzde duracak, bunu mutlaka yapacağız. Haberiniz olsun ki mahşer günü insanlar arasında ilk elbise giydirilen kişi, peygamberlerin önderi İbrahim aleyhisselam olacaktır. Dikkat edin, o gün ümmetimden bazı kimseler getirilip sol tarafa, cehennem tarafına konulacaktır. Ben ey Rabbim, bunlar benim ashabımdır diyeceğim bunun üzerine bana, bunlar senden sonra ne işler ortaya çıkardıklarını ve ne kötülükler yaptıklarını sen nereden bileceksin denilir. Ben de salih kulun yani İsa Aleyhisselam'ın mahşer günü dediği gibi diyeceğim ya Rabbim. Ben aralarında bulunduğum sürece yaptıklarına bizzat şahittim. Bu süre içinde olup bitenleri tanıklık edebilirim. Fakat sen beni öldürüp aralarından alınca artık onlar üzerine tek gözetleyici sendin. Doğrusu sen her an her şey şahitsin. Eğer onları cezalandıracaksan şüphesiz onlar senin affına muhtaç, aciz kullarındır. Fakat onları bağışlarsan doğrusu merhamet ve hikmetinle bunu yapmaya da kadirsin. Zira sen sonsuz kudret ve hikmet sahibisin. Bunun üzerine bana gerçekten onlardan bir kısmı sen aralarından ayrıldığın andan itibaren gerisin geriye. Dinden dönüp inkarcılığa, cahili adetlerine dönmeye devam ettiler denilir. Nitekim... Ebu Bekir radiyallahu anh'ın halifeliği zamanında birçok bedevi kabilesi İslam'ın hükümlerini reddederek dinden dönmüş ve Müslümanlarla savaşmıştır. Abdullah bin Muhaffel radiyallahu anh şöyle diyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam sapan taşı atmayı yasakladı. Ve o ne avlanmaya ne de düşman öldürmeye yarar. O sadece göz çıkarır ve diş kırar buyurdu. Müslim'de yer alan bir başka rivayet şöyledir. Abdullah bin Muaffel'in yakınlarından biri sapanla taş atıyordu. Abdullah ona bunu yapmamasını söyleyerek şöyle dedi. Peygamber aleyhisselam canlı hedef gözeterek sapanla taş atmayı yasakladı. Ve çünkü bununla av avlanmaz buyurdu. Daha sonra adam yine sapanla taş atınca Abdullah bin Muaffel ben sana peygamberin bunu yasakladığını söylüyorum. Sen ise hala aynı şeyi yapmaya devam ediyorsun. Eğer bunu bir daha yapacak olursan artık seninle asla konuşmayacağım. Aslında bir Müslümanla üç günden fazla küs kalmak haramdır. Fakat tüm uyarılara rağmen Allah'ın ve elçisinin emir ve yasaklarını dinlememekte ısrar eden kimselerle ilişkiyi kesmek ve tövbe edinceye dek onlarla konuşmamak caiz hatta bazen gereklidir.'' dedi. Abis bin Rebi'a şöyle diyor. Ben Ömer bin Hattab'ın İbrahim peygamber tarafından tavafın başlangıç noktasını göstermek üzere Kabe'nin yan tarafına konulmuş olan siyah taşı yani Hacerül ül Esvet'i öptüğünü gördüm. Fakat Ömer bir kısım cahiller bunu İslam öncesi cahili döneminde olduğu gibi taşlara ve putlara ibadet zannederler diye korkmuştum. Çünkü insanlar putlara tapma devrinden henüz yeni kurtulmuşlardı. Cahiliye devrinde bir taşa veya puta dokunmanın, onlara saygı göstermenin ve onları öpmenin kişiyi Allah'a yaklaştıracağına, bir takım hastalıklarına şifa olacağına inanılırdı. Onun için Hazreti Ömer zihinlerde oluşabilecek şüpheleri bertaraf etmek amacıyla o taşı öperken diyordu ki, Ey taş, ben senin yalnızca bir taş olduğunu Herhangi bir fayda veya zarar vermeyeceğini biliyorum. Seni öpüp selamlayışımın tek sebebi peygamberin bize bunu bir ibadet olarak öğretmiş olmasıdır. Çünkü sebep ve hikmeti bilinip anlaşılmasa bile peygamberin sünnetine tabi olmak gerekir. Ben nasıl Allah emrettiği için Kabe'ye doğru yönelerek namaz kılıyorsam peygamberin sünnetine uyarak da seni öpüp selamlıyorum. Eğer peygamberin seni öptüğünü görmeseydim ben de öpmezdim dedi. Evet saygıdeğer dinleyenler. Riyazu Salihin hadis sohbetimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Selam aleyküm ve rahmetullah.